Alakin Yavaşça'dan Uşak makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Çalanlar, Ali Erköse, Cavit Göl, Aydın Varol, Baki Kemancı, Hasan Esen, Bertan Üsküdarlı, Ömer Şatıroğlu, Ümit Gürelman, Üçtü Eriç, Sadun Aksüt, Dilek Zertunç ve Güngör Hosset. İlkeser Şevki Bey'e ait. Dağlar dayanmaz eminine, dili mahzunumun. Bulunmadı gitti devası, derdi derinumun. Giriş taksimini kemanla baki kemancı yapacak.